1285 numaralı konu Hazreti Ömer'in Hazreti Ali'ye 3 soru sorması ve öğrendiğine sevinmesi Hazreti Ömer bir gün Hazreti Ali'ye Ey Eba Hasan, Hazreti Peygamber'in yanında bazı zamanlar sen bulundun, bense bulunmadım. Aynı şekilde benim bulunduğum bazı zamanlarda sen bulunamadım. Sana 3 şey sormak istiyorum. Acaba bunlar hakkında bir bilgin var mıdır?" dedi. Hazreti Ali'nin, sor bakalım, demesi üzerine de, bir kişi kendisinden hiçbir iyilik görmediği bazı kimseleri sever, diğer taraftan en ufak bir kötülük görmediği bazı kimselere de buz eder, bu nasıl oluyor, diye sordu. Hazreti Ali buna şu şekilde cevap verdi, ben bu konuda Hazreti Peygamber'in, ruhlar, bölükler halinde kışlalarında toplanan askerler gibi havada bir araya gelirler ve tanışarak arkadaşlık kurarlar, Ruhları birbirleriyle tanışarak arkadaşlık kuran insanlar gerçek hayatta birbirlerini severler, tanışmayanlar ise ihtilafa düşerler ve birbirlerine buz ederler, buyurduğunu işittim. Hz. Ömer bu kez, ikincisi, bir kişi bazan bir şey söylemek istediğinde veriyor, bazansa hatırlıyor, bu nasıl oluyor, diye sordu. Hazreti Ali bu soruya da, Hazreti Peygamberin şöyle buyurduğunu işitmiştim. Hiçbir beyin yoktur ki onun üzerinde, ayın önünde bulunan bulut gibi bir perde bulunmuş olmasın, nasıl ki ay pırıl pırıl parladığı bir anda önüne gelen bir bulutla kapkaranlık kesilir ya da önündeki bulutun çekilmesiyle pırıl pırıl parlamaya başlarsa insan beyni de bazı zamanlar söylemek istediği şeyi unutuverir bazansa hatırlar, cevabını verdi. Hazreti Ömer son olarak şu soruyu sordu. Peki, insanın gördüğü rüyaların bazıları doğru çıkıyor bazıları ise çıkmıyor. Bu nasıl oluyor? Hazreti Ali buna da şu şekilde karşılık verdi. Bu konuda da Hazreti Peygamberin şöyle buyurduğunu işittim. Kadın erkek, uykuya dalan her insanın ruhu aşa doğru yükseltilir. Ruhu aşa kadar yükselebilenlerin gördükleri rüyalar doğru çıkar. Ruhu aşa kadar yükselemeyenlerin rüyaları ise doğru çıkmaz. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ne zamandan beri bu üç şeyi öğrenmek istiyordum? Ölmeden önce bunları öğrenmemi sağlayan Allah Teala'ya hamdolsun, dedi.